Alak suresi tefsirinin devamı. Daha sonra Hazreti Hatice, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, Hazreti Hatice'nin amcası oğlu olan Varaka bin yanına gittiler. Varaka bin Neffel, cahiliye döneminde Hristiyan olmuştu. İncil'i okurdu. Ancak daha sonra gözleri görmez hale gelmişti. Hazreti Peygamber, Varaka'ya başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine Varaka dedi ki, ''Bu sana gelen melek, Hz. Musa'ya inen namusu ekberdir. Keşke senin nübüvvetin zamanında genç olabilseydim. Keşke kavminin seni yurdundan çıkaracağı zamana kadar yaşayabilseydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kavmim benim memleketimden çıkaracak mı? diye sorunca Barak'a şöyle dedi. Evet, senin getirdiğini kim getirdiyse ona düşmanlık edilmiştir. Eğer ben senin gününe ulaşırsam sana bütün gücümle yardım ederim. Ama Barak'a çok geçmeden vefat etti. Evet, bu ilk beş ayet vahyin başlangıcıdır. Büyük bir olayın başlangıcıdır. Bütün insanlığı etkisi altına alacak çok önemli bir olayın başlangıcıdır. Bu hadisenin vuku bulduğu an, hiç mübalasız bu yeryüzünün tarihinde geçen saniyelerin en önemlisi, en muazzamı ve en büyüğüdür. Bu ilk beş ayet ilk inen vahidir. Beşinci ayetten, yani insana bilmediğini o öğretti ayetinden sonraki kısımsa daha sonra inmiştir. Bu daha sonra inen kısmın sebebin üzülü ise şöyle rivayet edilmiştir. Ebu Cehil Kureyşlere Muhammed siz varken de ellerini yere koyup secde ediyor mu diye sorunca onlar da evet dediler. Bunun üzerine Ebu Cehil Lat ve Uzza'ya yemin ederim eğer onu bunu yaparken görürsem ensesini ayağımı basarak yüzünü yere sürteceğim dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem' namaz kılarken gördü ve ensesine basmak için yanına yaklaştı. Ama birdenbire geri çekildi. Bunu görenler kendisine ne olduğunu sordular. Ebu Cehil benimle onun arasında bir ateş hendeyi ve bazı kanatlar gördüm dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Eğer yanıma gelseydi melekler onu parçalayacaktı. Alak Suresi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 Kendisini mal sebebiyle ihtiyaçtan vareste gördü diye. Ey insan! Şüphesiz dönüşün ancak Rabbinedir. Bir kulu namaz kılarken menedeni gördün mü sen? Gördün mü şu cüreti? Ya o doğru yol üzerindeyse? Yahut takvayı emrettiyse gördün mü? Ya öbürü hakkı yalan saydı, imandan yüz çevirdiyse? O Allah'ın muhakkak her şeyi görmekte olduğunu hiç de bilmemiş mi? Sakınsın o. Eğer küfründen vazgeçmezse andolsun onu alnından tutup cehenneme sürükleriz. Yalancı, günahkar alnında. O vakit durmasın meclisini davet etsin. Biz de zebanileri çağırırız. Sakın ona boyun eğme. Secde Yaklaş. Değerli dinleyenler, bu ayet secde ayetidir. Abdestli olarak secde edilmesi gerekir. Kadir suresi. Değerli dinleyenler, Kadir suresi çoğunluğun görüşüne göre Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen ve Kadir gecesini ifade eden Kadir kelimesinden almıştır. Tamamı beş ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi Değerli dinleyenler, Beyyine Suresinin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indirildiği hakkında ihtilaf vardır. Ancak ulemanın çoğunluğuna göre Medine'de indirilmiştir. Sûre adını birinci ayette geçen beyyine kelimesinden almıştır. Tamamı sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kitaplılardan ve müşriklerden küfredenler, kendilerine apaçık bir delil, içinde kitapların en doğru hükümleri yazılı, batıldan azade ve temiz sayfaları okuyacak Allah'tan bir peygamber gelinceye kadar,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 yaratılanların en hayırlısıdır. Onların Rableri nezdinde mükafatı altlarından ırmaklar akan adn cennetleridir. Hepsi de içlerinde ebedi daimi kalıcıdırlar. Allah bunlardan razı olmuştur. Bunlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbinden korkanlara mahsustur. Zilzal suresi Değerli dinleyenler, Zilzal suresinin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indirildiği hakkında ihtilaf vardır. Ama ekseriyetin görüşüne göre Mekke'de indirilmiştir. Bu sureye Zelzele suresi de denir. Sure adını Zelzele anlamına gelen zilzal kelimesinden alır. Tamamı 8 ayettir.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 O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmesi için bölük bölük döneceklerdir. İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor ise onun sevabını görecek. Kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor idiyse onun cezasını görecek. Adiyat suresi Değerli dinleyenler, Adiyat suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Adiyat kelimesinden alır. Tamamı on bir ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun o harıl harıl koşanlara, Çakarak ateş çıkaranlara, Sabahleyin baskın yapanlara, Derken orada toz koparanlara, Bununla bir topluluğun ta ortasına girenlere ki muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür. Hiç şüphesiz o buna hakkıyla şahittir. Gerçek o mal sevgisinden dolayı pek katıdır. Hala o hakikati görüp bilmeyecek mi kabirlerin içindekiler çıkarıldığı zaman, göğüslerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığı zaman. Hakikat... O gün Rableri onların her halinden elbette tamamıyla haberdardır. Kariya Suresi Değerli dinleyenler, Kariya Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçmekte olan Kariya kelimesinden alır. Tamamı on bir ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Felaket kapısını çalacak olan... ...nedir o felaket kapısını çalacak olan... ...o felaket kapısını çalacak kıyametin... ...dehşet ve azametini sana bildiren nedir? O gün insanlar... ...yaygın pervaneler gibi olacak. Dağlar... ...atılmış renkli yünler gibi olacak. İşte o gün... ...kimin tartıları ağır gelirse... Artık o hoşnut olacağı bir yaşayıştadır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse artık onun anası Haviyedir. Onun mahiyetini sana bildiren nedir? O harareti çetin bir ateştir. Tekasür Suresi Değerli dinleyenler, Tekasür Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sûre adını birinci ayette geçen tekasür kelimesinden almıştır. Tamamı sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sizi çoklukla böbürleniş o derecede oyaladı ki ta kabirlere kadar gidip ziyaret ettiniz. Sakının ileride bileceksiniz. Yine sakının ileride bileceksiniz. Sakının eğer şüphesiz ve kat'i bir bilgiyle bilseydiniz böyle yapmazdınız. Andolsun siz o alevlenmiş ateşi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu yakın gözüyle mutlak göreceksiniz. Sonra andolsun o gün elbet ve elbet size nimetler sorulacak. Asr Suresi Değerli dinleyenler, Asr Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen asr kelimesinden almaktadır. Tamamı üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun asra ki muhakkak insan kesin bir ziyandadır. Ancak iman edip, güzel güzel amellerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler böyle değil. Hümeze Suresi Değerli dinleyenler, Hümeze Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Hümeze kelimesinden alır.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 ebedi hayat verdiğini sanır o. Hayır, o andolsun hutameye atılacak. O hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne? O, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Ki tırmanıp yüreklerin ta üstüne çıkacaktır o. Bu ateşin kapıları da onların üzerine kapatılmıştır. Kendileri uzatılmış sütunlarda bağlı olarak. Fil suresi Değerli dinleyenler Fil suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen ashabı filden alır. Tamamı beş ayettir. Rivayetlere göre Yemen hükümdarı Ebrehe sonra 570 ya da 571 yılında Kabe'nin, dolayısıyla Mekke'nin merkezi durumuna son vermek için bazı olayları bahane ederek 60 bin asker ve 13 adet fil ile birlikte Mekke'ye hareket etti. Yolda birkaç Arap kabilesi bu orduyu engellemeye kalktıysa da başaramadılar ve esir düştüler. Ebrehe'nin öncü kuvvetleri bazı hayvanlar yakalayıp getirdiler ki bunların yaklaşık 200 deve kadarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'e aitti. Ebrehe Mekke'ye elçi gönderdi ve Mekkelilerin reisiyle görüşme talep etti. Elçi gelerek Ebrehe'nin bu isteğini iletti. Abdülmuttalib de kabul etti ve Ebrehe'nin yanına geldiler. Bir süre konuştuktan sonra Abdülmuttalip Ebrehe'nin adamlarının gasp etmiş olduğu develerini geri istedi. Bu söz üzerine Ebrehe, biz atalarınızı mavide olan Kabe'yi yıkmak için geldik. Sense bunu düşünmüyorsun da develerini geri istiyorsun dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalip, ben yalnız develerin sahibiyim. Onlar için talepte bulunabilirim. Kabe'ye gelince, onun sahibi Allah'tır, o bunu koruyacaktır diye cevap verdi. Mekkeliler 60 bin kişilik orduya karşı çıkamazlardı. Bunun üzerine Abdülmuttalip Mekke'ye geri dönerek halka dağlara çekilmelerini söyledi. Daha sonra Ebrehe Mekke'ye doğru harekete geçti. Ama Kabe'ye yaklaştıkları sırada onun en öndeki fili birdenbire oturdu. Ne kadar uğraştılarsa harekete geçiremediler. Fil Kabe'nin haricinde hangi yöne çevrilse gidiyordu. Ama Kabe'ye döndüğünde yürümüyordu. İşte bu esnada sürülerle ebabil kuşları, gagalarında ve pençelerinde tuttukları taşları yüksek mesafelerden bu ordunun üzerine bırakmaya başladılar. Ve bu surette Ebrehe ve ordusu taş yağmuru altında tamamıyla yok olup gitti. Ve bundan dört sene sonra da Yemen'deki Habeş Krallığı son buldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi?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 Sure adını birinci ayette geçen Kureyş kelimesinden alır. Tamamı dört ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'i emnü selamete, kış ve yaz kendilerini seyrü seferde esenliğe ve garantiye kavuşturduğundan dolayı şu beytin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler onlar. O Rab ki, Onları açlıktan kurtarıp doyuran, kendilerine korkudan eminlik verendir. Maun Suresi Değerli dinleyenler Maun Suresinin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indirildiği hakkında ihtilaf vardır. Ancak müfessirlerin çoğu Mekke'de indirildiği kanaatindedir. Sure adını 7. ayette geçen Maun kelimesinden alır. Tamamı 7 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarından gafildirler. Onlar riyakarların ta kendileridir. Zekatı da men ederler onlar. Kevser Suresi Değerli dinleyenler, Kevser suresinin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indirildiği hakkında ihtilaf vardır. Sure adını birinci ayette geçen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ahiret günü haşir meydanında verilecek havuzun ve cennette verilecek nehrin adı olan Kevser'den alır. Tamamı üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hakikat biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Sana bu zeden yok mu? İşte asıl zürriyetsiz olan şüphesiz odur. Kafirun Suresi Değerli dinleyenler, Kafirun Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetteki kafirun kelimesinden almıştır. Tamamı altı ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki Ey kafirler Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam Benim kendisine ibadete devam edeceğime de Siz kulluk ediciler değilsiniz Ben zaten sizin taptıklarınıza Hiçbir zaman tapmış değilim Siz de benim kulluk etmekte olduğuma kulluk ediciler değilsiniz sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr suresi Değerli dinleyenler, Nasr suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen ve yardım anlamına gelen Nasr kelimesinden almıştır. Tamamı üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde sen de insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini ham dile tesbih et. Ondan mağfiret dile. Şüphesiz ki o tövbeleri çok kabul edendir. Leheb suresi Değerli dinleyenler, Leheb suresi Mekke'de indirilmiştir. Bir diğer adı da Mesed suresidir. Sure adını birinci ayette geçen Leheb kelimesinden almıştır. Ebu Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ve baş düşmanıdır. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daveti genel olarak ve bilhassa en yakın akrabalarından başlayarak yayma emri geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakın akrabalarını tebliğ için çağırmış ve onları açıkça Allah'ın dinine davet etmişti. Onlara, ''Ey ahali, ben size dağın arkasında bir ordu var ve size hücum edecek desem inanır mısınız?'' dedi. Oradakiler, ''Evet, çünkü biz senden hiç yalan söz işitmedik.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben sizi ilerideki büyük azapla uyarıyorum.'' dedi. Bunun üzerine amcası Ebu hep ileri atıldı ve ağzını bozarak, ''Bizi bunun için mi çağırdın?'' dedi. Ebu Leheb Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapı komşusuydu. İki ev arasında bir duvar vardı. Bu duvarın üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken keçi işkembesi atarlar, pişirilen yemeğine pislik bulaştırırlardı. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil de Resulullah dışarı çıkarken ayağına batsın diye Resulullah'ın kapısının önüne dikenler koyardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya, ona ne malı ne kazandığı fayda vermedi. Alevli bir ateşe girecek o. Karısı da odun hammalı olarak, karısının boynunda bükülmüş bir itte olduğu haldi. İhlas Suresi Değerli dinleyenler, İhlas suresi Mekke'de indirilmiştir. İşlediği konu itibariyle sureye İhlas suresi adı verilmiştir. Tamamı dört ayettir. İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Kureyşler şöyle sorarlardı. Rabbin nasıldır? Bunun üzerine bu sure nazil oldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki O Allah'tır, bir tektir. Allah'tır, samettir. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır O. Hiçbir şey O'nun dengi ve benzeri değildir. Felak Suresi Değerli dinleyenler, Felak Suresi Medine'de indirilmiştir.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 ve hasededenin edenin haset ettiği zaman şerrinden. Naz suresi Değerli dinleyenler, Naz suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını insanlar anlamına gelen Naz kelimesinden alır. Surenin tamamı altı ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların malikine, insanların mabuduna, o sinsi şeytanın şerrinden, ki o insanların göğüslerine daima vesvese verendir. Gerek cinden, gerek insandan. Amin. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin.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 ببركة ختم القرآن العظيم اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة ختم القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلبناه من القرآن العظيم بعد الكبول منا هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا وقرة أعننا ومبلانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأمته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتيثنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن له حب الينا و الى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Erkam yayıncılık olarak hazırlamış bulunduğumuz Kur'an-ı Kerim mealinin kasetleri okunması şu anda dinlediğiniz 30. kasette sona ermiş ve kaset setimiz tamamlanmıştır. Allah Celle Celaluhu cümlemize Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat tarzı nasip eylesin. Hepiniz alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olunuz.